Elhamdülillahi Rabbil al-alamin, Rahman al-Rahim, Malik yomidin, salatu ve selamu ala Seyyidil al-Mursalin, ve imamina ve qaidina Muhammedin ve ala alehi ve cahbi ajemin. Bütün iman Ramazan orucunun ikinci dersindeyiz inşallah. Devam ediyoruz. Geçen derste Ahkamusyam siam. Orucun hükümleriyle ilgili kalmıştık. Ön sözü yaptık. Şimdi orucun hükümleri kaldık. Birinci hükmü nedir? Niyet. Okuyalım. Orucun hükümleri. Bir, niyet. Farz olan oruçlarda şapak, sök, e, sapak, şapak sökmeden niyet etmek farzdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fecirden önce oruca niyetlenmeyenin orucu yoktur buyurmaktadır. Yine oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur buyurmaktadır. Evet. Evet. Şimdi niyet önemli meseledir. İslam'da her şey niyete bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur Hazreti Ömer'in hadisinde mütevatır olan اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّتِ Ameller niyete göredir. Niyet nedir? Sen bunu ne için yapıyorsun? Onun için hadisin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimin hicreti Allah rızası içe o Allah içindir. Kimin hidreti, mal, yani bir kadınla evlenmek ise niyeti onun içindir. Örnek veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niyet çok önemlidir. Oruçta önemlidir. Saadete değil. Bütün ibadetlerde niyet nedir? Önemlidir. İnnemel a'malu bin niyet. Niyete göredir. Ondan dolayı oruç, Ramazan ayının orucunda niyet şarttır. Olmasa olmazdır. Yani bir tane niyet etmedi, Ramazan ayı orucu oluşta tutsa kabul olunmaz. Yani niyet ne yapacaksın? Ben yarın Ramazan ayını orucunu tutacağım. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men lem yucma'a siyâme qablel fecri felâ siyâme lehu. Abu Dawud. Sahih bir senetle rivayet ediyor. Kim fecirden önce niyetini toplamasa onun orucu yoktu. Diğer ayatta ceceden niyet etmese onun orucu yoktur. Diğer hadiste o da ne sey dedi. Buradan alimler 4 mezhepte aynen şeyi çıkartıyor. Niyet şart diyorlar. Ama burada detayla ihtilaf etmişler. Bir her gece niyet etmesi lazım yoksa bir kere niyet yeterli mi? Doğrusu olan doğrusu olan her cece niyet şart değil. Bir kere niyet etse o yeterlidir onun için. Bir sefer niyet etse yeterlidir onun için. Yani Ramazan ayında Ramazan ayına girdik. Ramazan ayına girdik. Bir insan ne yapıyor? Ramazan ayına hazırlık yapıyor. Yarın Ramazandır Ramazan'a gireceğiz. İşte bu ayı horc alacağız. Alimler diyorlar bu yeter. racih olan budur. Zaten sen niyet ettin Ramazan ayına giriyorsun. Sora her gün kalkıyorsun, söhürlük yapıyorsun. Bu niyettir. Anlatabildim mi? Her gün kalkıp söhürlük yapıyorsun. Bu niyettir. Ha, bir gün söhürlük yapmadım. Azanla beraber yani azan okunduktan sonra kalktım. Tabi sen niyet etmiştin. Söhrlüğe kalacaksın ama kalkmadın. Bu niyettir. Onun için niyetin mahalli, mekanı neresidir? Dil değil. Nerededir? Kalptedir. Onun için dilden niyet olunur diyen alimlerimiz iştihad etmişler. Allah razı olsun oradan ama maalesef hata yapmışlar. Hata yapan da bir ecri var. Ama savap yapanın çi ecr var. O da nedir? Demişler ki insanlar niyeti unutuyorlar. O zaman dilinizden deyin demişler. Çok güzel niyetten yaklaşmışlar. Ama her insan yaklaşmak niyet her yerde kurtarmaz. La اِشْتِهَادَ مَعَنْ نَسْ Nas olduğu yerde iştihat yoktur. Ondan dolayı alimler ne demişler? Niyet kalptedir. Yeri neresidir niyetin kalptir. Çünkü neden bunun üzerine isra etmişlerdi? Niyet lafız edebilirsin. Yani niyet ettim yarın ben oruç olacağım. Dilimle söylemiyor. Yani niyet ettim namazda duracağım. Önüne namazını kılacağım. 4 üç 3 imama İmama tabi yani tecbaşıma sünnetini ferzini Allah Ekber Allah'u Ekber Öyle bir şey yoktur. Ehli sünnete göre yoktur. Cumhur ulema bunu kabul etmiyorlar. Neden kabul etmiyorlar? Keyfli, keyfi mi bu? Fanatiklik mi? Ta Mezheb taassubudur? Hayır. Çünkü diyorlar ki elimizde bir delil yoktur. Yeterli bir delil. Kıyamet gününde bize yarasın o delil. O da nedir? Delil nereden gelir? Yan Kur'an'dan yan sünnetten. Kur'an'da olmadığı mesele sünnette var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün detayı burada anlatmıştır. Küçüğüne kadar, büyüğüne kadar. Hatta Selman-ı Farisi, Yahudi konşuları vardır. Meclislerine geçerken işte Selman anlatıyor. Radıyallahu anh'u. Ne diyor? Bize Resulullah böyle dedi ya, böyle dedi ya. Onlar da alay ediyorlar Selman'da. Ya yani bizim tabirimizle. Sussene ya bu Muhammed sizin her şey mi anlatıyor size? E tuvalete girme anlatıyor mu size? alay ediyorlar ona. Evet diyor anlatıyor. Tuvaletin adabini anlatıyor bize. İşte girerken sağ ayağımızdan böyle diyeceğiz, çıkartırken sol ayağımızdan böyle diyeceğiz, böyle temizleyeceğiz. Her şey anlatmış bize. Öyle bir azim ibadetçi şey olması olmazdır niyeti bize böyle bir şekilde anlatmamış. telaffuz niyeti yoktur. Onun için niyet nedir? Kalptedir. Ben şimdi niyet ediyorum Buradan kalkıp camiye gideyim. E ben ne diyeceğim? Niyet ettim camiye gideyim. Ben zaten o kalkışım bile niyettir benim için. Ben gittik camiye şimdi yassı namazı okundu. Gittik camiye yassı kılacağız. Buradan kalktık dersten yassı yıkılacağız camide. Yani imamla durup yassı yıkılacağız. Ne diyeceğiz? Zaten biz kalktık niye kalktık? Yassı namazına kalktık. bildin mi? Diyeceğiz durduk yassı namazına imama tabi alalım. Gerek çoktu. Niyet nedir? Kalbin Amelidir niyet. Azimetidir. Sen kalktın namazı. Ha ben kalktım imamın peşinde durdum. Allah-u Ekber dedim. Ne yaptığım bilmiyorum. Ne kıldığımı da bilmiyorum. Evet bu namaz batıl olur. Çünkü niyet olmadığı namazda nedir? O namaz batıldır. Niyet olmadığı oruçta o oruç batıldır. Niyet olmadığı amelde o amel batıldır. Ben cebimden fakir geldi çıkarttım 1 lira verdim fakire. Ne iç verdim bilmiyorum. işte içimden geldi verdim. Hiçbir şey niyet etmedim. Bu geçerli mi? Geçersizdir. Ama ben fakire verirken Allah rızası için bunu veriyorum. Niyet etmem lazım. Demem lazım? Hayır. Kalbimden geçiyor bu. Fakire diyeceğim dur. Ben sana bu, bu, bu kuruşu verdim Allah rızası için. Kıyamet gündeminin karşılığını buldum. Allah benden razı olsun diye al bir, bir lirayı. Gerek var mı? Hayır. İşte oruçta da bütün ibadette de niyet lafızdan olmaz. Hiçbir sahaba hiçbir tabi'in Hiçbir atba ı tabi'in. Hiçbir böğüc imam. Dört imam bile dahil. Ondan sonra gelen dememişler. Bazıları neden bunu söylemişler? İçtihad etmişler. İşte insanlar geliyorlar, unutuyorlar. Namazda duruyorlar. Ne yapıyorlar? Ne dedilerini bilmiyorlar. Bu niyeti şart koşmuşlardı. İşte fers namazında niyet geceden vaciptir. Oruçta pardon. fers orucunda niyet geceden vaciptir. Toplu Olur? Evet olur. Biz Ramazan ayına kakacağız. Yarın Ramazandır arkadaşlar. Birbirimizi kutluyuz. Ramazan geldi. Çocuklar evde her şey seferber olmuş. Şühre kalacağız. Bu Ramazan boyuca niyetimiz yeter bize. Racih olan budur. Nafile namazlarında niyet alimler ihlif etmişler burada. Bazı demiş olur bazı demiş şart değil. Racih olan da nafile namazında önlenen önce niyet şart değil. Asıl olan niyet şarttır. Şöyle şarttır. İşte ben yarın mesela pazar ertesi perşembe orucu, orucu, yani üç ay orucu, yani aşure orucu, yani vesaire, yani keffarat orucu, yani ee, adak orucu oluyorum. Bu niyet, ey yapacaksın. Ama bazı oruclarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir diye bak, kuşluk saatinde, ya Ayşe ne var yiyelim, bir şeyimiz yoktur. Resulullah derdi ben bugün orucum. O zaman buradan diyorlar oruç e, niyet nafile namazında şert değil. Nafile orucunda şert değil. Evet böyle oruclarda şert değil. Ama belli oruclarda cumartesi, pazar filan yani geceden sen niyetini yapacaksın. Evet bu da niyet meselesidir. İkinci. İki orucun vakti. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Evet. Orucun vakti. Oruç ne zamandan ne zamanadır. Bu çok önemlidir. Biz ta orucun tanımında dedik şafak vaktinden günün batışına kadar, batımına kaderdir. Şimdi şafakı nasıl çözeceğiz, günü nasıl anlayacağız? Bu kişisini her musulman bilmesi lazım. Gerçek bugün de elimizde takvim var dedik. Yani her yerde azan okunuyor. Bilmiyor ama bir Müslüman fıkhını bilmesi lazım. Yarın bir gün insan seferde olur, çölde kalır, çölde kalır. Ne olur? Başına düşer. Bir Müslüman bilmesi lazım. Bilmesinde fayda var. Hiç olmazsa onu okusa, o bir ibadettir eğer niyeti onu öğrenmek ise. Ayet-i kerime de Bakara suresi 187. ayette diyor ki وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ خَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Yiyin yani için hatta khayt al-ebyad ile khayt al-eswed. Bayaz iplik, bayaz. Siyah. Siyah iplik ayırt edene kadar minel fejr, fejre yaqunağlar. Şimdi bu Salman farisi esbabı nüzulda. Geçiyor alimler diyorlar ki Selmani farisi bayatı durduktan sonra kalkmış ayağına iki tane iplik bağlamış. Biri siyah, biri beyaz. Böyle bakıyor ayağına. Ne zaman bu ayırt etti bu beyaz dünya söküyor ya ayrıldı dedir bu beyaz iptidir bu siyah diyor o zaman. Geldi Resulullah anlattı. Resulullah değil hayır öyle değil. İhtiad etmişsin ama doğru değil. Doğru. Allah kastetti haytil abyad minel haytil sökmesidir. Onu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açılamış. Bu ne da ulameler ne diyorlar? El fecir. Bu fecir de iki fecirdir. Evet. Fecir iki türlüdür. Fecri kazim, yalancı fecir. Sabah namazının vakti henüz girmemiştir. Oruç tutacak olan bir kimsenin bu vakitte yemek yemesi haram değildir. Bu fecrin alameti ufukta dimdik duran kurt kuyruğu şeklindeki uzun bir aydınlıktır. Çünkü ki, ki dedik fecirdir. Birine diyorlar fecri kazı, birine fecri sadık. Yani Türkçe'ye tercüme etsek yalancı bir fecir, gerçek bir fecir. Türkçe'si. Yalancı fecir nedir? Yalancı fecir, fecir gibi görünür sana ama hakikatte fecir değil. O da nedir? Fecir, hakiki fecir girmeden önce bir kurt kuyruğu gibi bir aydınlık çıkar. Bunu biz bilemeyiz tabi. Biz şehir çocukları hele hiç bilemeyiz. Çünkü lambalar var filan bunu kim bilir? Çöylüler bilir, uasciler bilir, uzmanlar bilir, bunun e, uzmanı olabilir. Onu her Müslüman bilmesi lazım. Nasıl hileli gözlememiz şarttır, e, şeyi de fecri de bilmemiz lazım. O da nasıldır? Kurt kuyruğu gibi e, nereden çıkar? Günün doğduğu yerden çıkar, battığı yere. Doğduğu yerden battığı yere böyle incecik uzun bir şey çıkar. Ondan sonra kalmaz. Bir müddet kalmaz. Ondan sonra fecri sadık çıkar. İşte bu fecri kaziptir. Bunu bu bizim için geçerli değil hükmü. Geçerli olan hüküm nedir? Fecri sadık. Fecri sadık nedir o? Fecri sadık gerçek fecir. Sabah namazı vakti girmiştir. Bundan sonra yemek yenmez. Fecr-i Sadık ufukta boy ufuk boyunca dağların ve tepelerin üzerindeki yaygın beyazlıktır. İftar vakti ise doğu tarafından karanlığın başladığı, batı tarafından da gündüzün sona erip güneşin yuvarlı yuvarlığını bitirdiği vakittir. Tamam. Fecr-i Sadık nedir? Dedik. Fecr-i Sadık odur ki, Fecr-i Sadık nereden çıkar? Birincisi dedik batıdan doğuya, bu içisi tersine çıkar. Böyle dağları sarar. fecr Sadık. Dağlarda, şefekte günün doğduğu yerden ne çıkar? Doğduğu yerden bir bayaz, incecik bir aydınlık çıkar. İşte o aydınlık fecr Sadık'tır. Onu gördüğümüzde sabah namazı vakti girdi, imsek vakti oldu. Tabi takvimlerde bizim yazıyorlar imsek. İmsek namazıydan Sabah namazı aynendir. Hiç farkı yoktur. Sabah namazı ile imsek aynendir. Ama bizim e, Türkiye'de sabah namazının azanını bile imsaktan yarım saat sonra okuyorlar. Bu bir işkaattir. Ama sabah namazı imsek saati sabah namazı nakılabilirsin. Vakti girdi yani. O fecil sadık zamanıdır. O fecil sadık zaman. Şimdi ben olmadığı şeyi size anlatıyorum. Bunun anlaması zordur. İnsan bunu teori olarak anlamaz. Pratik olarak çıkacaksın bir uzmanın yanında. Seni gösterecek o zaman anlarsın. Yani de çok dijital böyle bir ekranda seni anlatacak. O da biraz zordur yine. Evet ama biz bir ana çizgisiyle bilmemizde fayda var. Onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki hadiste. Buradan demiş şafak sökse orada batsa oruç başlar oruç biter. İşte nedir o? O şefak da uzmanlık alanıdır. Şimdi bu fecir meselesiyle ilgili e, diyorlar ki takvimlerde hata var. Var öyle bir şey hatırlıyor ortaya. Bu bir, bir buçuk, iki sene, üç senedir bu e, uzman insanlar takvimleri kontrol ediyorlar. Diyorlar fecir 20 dakika, bazı rivayette 25 dakika önce yazılmış. Haklar ne yapıyorlar? Çıkıyorlar, takip ediyorlar. Bu bu hala araştırma çabasındadır. Bizim üzerimize görev olan şu andaki takvimlerden, azanlardan devam ederiz. Ne zaman ümmet icma etti? Eğer bu tevri doğruysa o zaman ona uyarız. Şu anda uyacak şey nedir? Bizim e, mevcut olan imsak vaktına uyacağız. Bütün ülkelerde, bütün dünyada aynendir imsak vakti. Yani takımdan oluyor. Bu da doğrudur bizim için şey şimdi. Evet. Bu da nedir? fecri Sadık. sadıktır. Evet. İftar vakti ise doğu tarafından karanlığın başladığı, batı tarafından da gündüzün sona erip güneşin yuvarlaklığını yitirdiği vakittir. Evet. Bu fecir çıktı ne oldu? İmsak vaktidir. Yani elinde her şeyi bırakacaksın. Sadık fecir çıktığında bırakacaksın. Azan dedi tabi müezzinler de fecri sadık sadıkıyla beraber Allahu u Ekber diyecekler. Ha bir dakika, yarım dakika öyle bir dijital terazi yoktur eskiden bileceksin. Yani bir dakika, yarım dakika, bir buçuk dakika oynayabilir. Ama alimler diyorlar ki bugün de müezzin allah Ekber dedi senin için iş bitti. İyidir ağzında lukma var Allah-u Ekber dedi çıkartacaksın ağzını. Ha, bak kısmına yapıyor? Ya nasıl olsa azan okundu, ben utuyum lukmayı, olmaz. Yani azan bitene kadar adam yemek yiyor, olmaz. Onun orucu kabul olmaz. Ne yapacak? Allahu Ekber dedi, çıkartacaksın. Lukma ve ezmemişsin onu bile tükörde, çıkartacaksın, geri vereceksin. Çünkü haber verildi. Anlatabildim mi? Bu ne nedir? Sadakat, ciddiyet. Yani bu işin şakası yoktur. Oruç Allah'ın emridir, kırmızı cizgisidir. O da fedri sadık meselesidir. Eydir oruç ne zaman biter? Cünün battığında. Cün nedir? Güneş nedir? Güneş'in bir yuvarlağı var. Kursu şems diyenler buna. O güneşin yuvarlağı battığında ben durduğum ülkede, nerede durmuştum? Hangi yerde durmuşsam? Karşımda cünün o yuvarlağı battı. Önce ya Dibi girer, sonra ortaya kadar girer, sonra ücünden az bir şey kalır, sonra ücü girdi. Yuvarlakı diye bir şey kalmadı, o zaman ne olur? İftar saati geldi. O zaman ne demesi lazım? Allahu Ekber azan vermesi lazım. Aynı zamanda da namaz kılınır. İftar vakti namazın giriş vaktidir. Fecir vakti, imsak vakti namazın da giriş vaktidir. Akşam namazı, sabah namazı. Eğidir o kurus dedik güneşin yuvarlağı battığında ama güne karşıda ışık var, aydınlık var. Hatta güneşin bazen uçak geçer, yan dağların yüzüne sarısı vuruyor güneşin. İlgilendirmez bizi. Biz neyle mükellefiz? Güneşin yuvarlağıyla beraber. O hükümümüzümüz. O battı tamamdır. Bu da nedir? Namazın, şey orucun vakti. Nerede başlar? Fecr-i Sadık'ta başlar. Nerede biter? Güneşin yuvarlağı bitene kadar. Evet bir hadis vardır orada. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece buradan yayılmaya başlar gündüz buradan sona erer ve güneş de batarsa oruçlu iftarı açar. Buyurmuştur. Bu güneşin tümüyle batması demekti. Aydınlığı kalsa bile hüküm aynıdır. Evet bu da Bukhari Müslüm'de geçen bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor burada başlar orada biter. Yani bizim orucumuz Neyle olur? Cüneşten olur. İyidir, bir mesela geçen derste biz dedik hilali kabul etmiyoruz takvimden. Bu sefer diğerler niye namazı takvimden kabul ediyorsunuz? Çünkü dedik namaz, Cüneş takvimden kontrol olunuyor. Ama hilal olunmuyor. Bir de biz denedik Cüneş'in bu batışıyla takvimler hepsi uygundur. Senenin boyu boyu. Hiç çetrefil görmedik. Onun için bir mahsul yoktur. Yani biz ilme karşı değiliz. Biz ölçülerimizden, ölçülerimiz bize o ilmi müsaade vermiyorse o bizim için geçerli değil. Veriyorsa eyvallah. Çünkü İslam dini kolay bir dindir. Yüsür bir dindir. Zorluğlu bir din değil. Ama ondan dolayı Allah bize ölçüler vermiş. ölçülerden amel ediyoruz. Evet. Üçüncü mesele. 3. Üç, sahur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. Müslim. Ve bereket üç şeydedir. Cemaat, tirit ve sahur buyurmuştur. Evet. Sahur nedir? Sahur bir yemekin adıdır. O yemekte ne zaman olur? İmsak'ten önce. İmsak'ten önce yemektir. Bu sahur nedir? Bereketli bir yemektir. Önemli bir yemektir. He? Bu sünnettir. Bunu her Müslüman yapması lazım. Önce bakarım şer'i bakımdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Fasl ma beyne siyaminâ ve siyami ehli kitâb eklete's bu? Bizden ehli kitabın arasındaki fark oruçların orucumuzdan ehli kitabın orucundaki fark nedir? Suhur yemeğidir. Demek ki bu yemek önemlidir. Müslim sonra demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman o bir hadise geçmeden önce suhur niye önemlidir? Çünkü İslam dininde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş. Suhur emretmişse demek ki bu önemlidir. Emredeceğiz. Niye emretmiş? Bu bir hadis taçı oluyor. Dur bereket üç şeydedir. Camatta, tiritte, suhurde. Üç şeyde bereket var. Nedir cemaat? Namaz, cemaat namazı. Cemaatle çalışmak. Cemaatle, devlet cemaatle kurulur. Cihad cemaatle olur. Dünya cemaatle yürütülür. Kaç başına bir şey yapamaz. Bereket cemaatleri. Trit nedir? Trit mübarek bir yemektir. Trit eti kaynatırsan suyuna ekmeği doğrularlar. Bereketli bir yemektir. Hem de kuvvetli bir yemektir. Bunu Araplarda daha çok var. Bizim Türkiye'de az var bu yemek. Sonra üçüncü ne diyor? dedir bereket. Sühür nedir dedik. İmsaktan önceki Nedir? Yemektir. Evet. Var mı daha onda bir şey? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bereket olarak nitelendirdiği sahuru terk etmek sünnete aykırıdır. Çünkü sahur yemek sünnete uymaktır. İnsanlar için oruçta elbette güçlük vardır. Ancak sahur hadiste buyrulduğu gibi bereketlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi bereketli gıdaya sözüyle buna işaret etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahura davet ettiler onu bir sahaba diğer ashabına dedi hadi bereketli bir gıdaya gidiyoruz demek ki sahur berekettir ondan dolayı diğer hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yemek bulamadın bir yudum su iç bir yudum su içsen ama sahur niyetiyle bereketlidir bir hurma yesen bereketlidir var mı hadis? Evet. evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahur bereket yemeğidir Biriniz bir şey bulamayıp bir yudum su içse bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere dua ve mağfiret eder Ahmet. Ve müminin sahur yemeğinin en bereketlisi ve en makbul olanı hurmadır buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti sahuru fecirden hemen önce yapmaktır. Demek ki sahur yemeği berekettir. Bunu bildik. Bu bir fıkıh. İkincisi sahur yemeği hurmayla olur. Hurma en güzelidir. Sahurda hurma yersin. Neden hurma? Çünkü hurma zengin bir gıdadır. Üçüncüsü diyor ki Resulullah bulamadın hurma bir yudum su bir bardak su da içebilirsin. Yeter ki sen kalkıp o sahur edeceksin. Demek ki sahur sadece yemekte değil zamanda da bereket var. Çünkü zamanda nereden bereket bildik var? Melekler sahur yapanlara ne yapıyorlar? Meğfiret ediyorlar. Melekler kimdir? günah olmayan yaratıklardır. Günahları yoktur ama bizim için günahlarımızdan af diliyorlar Rabbil aleminin. Dua ediyorlar. Ne kadar bereketlidir. Sahur yemeği onun için önemlidir. Burada bir fıkıh var sahurla ilgili. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem suhur zamanı ne zamanıydır? Ne zaman suhur yapardır? İmsak'ten önce. Fecr-i sadukten, azandan önce yani yapardı. Azandan önce, bir saat önce, yarım saat önce, 45 dakika önce yeter ki sahur için kalkıp sabah namazı imsekten önce sahurun yapardı. Bir kısım insanlar ne yapıyor? Gece uyumadan önce sahur yapıyorlar, yatıyorlar. Bu sünnete muhaliftir. Ha cezası var mı? Hayır, yoktur. Ama en büyük bereket meleklerin olduğu saat. Melekler ne zaman senin için dua ediyorlar? Saat namazdan önce. Onun için sünnetin mükemmelliği nedir? Sahur namazını e, yemeğini biz kalkıp zaten Ramazan'ın da dadıdır odur. Şevku odur. Bereketi odur. Sahura kalkacaksın çoluk çocuk hepiniz oturup. Yeni bir değişiklik var. Senenin boyu boyu o bir mesele yoktur bizde. Burada ne var? Var. Ramazan bir değişikliktir. Orada insan kahar, ebdesini alır, çürükat namazını da kılabilir. Vütür kılmamışsa vütürü de gecik, en sona bırakır. Anlatabildim mi? Ondan sonra çoluk çocuk sahurun yapar. Kardeş bacısıydan sahurun yapar. Ondan sonra gider camide namazını kılar. Evet. Bu da sahurdan olan meseledir. Dört. Oruçlu neleri terk edecek? Evet. Dedikodu, yalan ve iftira gibi fitne ve fesat yayan sözler terk edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin dedikodu, yalan ve iftira gibi sözleri terk etmeyenin yeme ve içmesini terk etmesine bir ihtiyacı yoktur buyuruyor. B. Hayırsızca, terbiyesizce ve ahlaksızca söylenen sözler de terk edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç yememek ve içmemek değildir. Ancak oruç hayırsız ve fahiş yani terbiyesizce ve ahlaksızca söylenen sözden oruç tutmaktır biri sana sövdüğü veya cahilce davrandığı zaman ben oruçluyum, ben oruçluyum de buyurmuştur. Evet, dördüncü mesele, fık etmemiz lazım. Oruçlu neyi terk etmesi lazım? Şimdi biz orucun tanımında bildik ki neyi terk edeceğiz? Yemek, içmek, cinsel ilişki. Bu üçü terk olmanız. Ama sadece bu değil. Sadece bu değil. Bu üçünün içinde doldurmak lazım. Yani şimdi allah Teala orucu sadece ferz etmemiş bu üçünü terk edeceksin. Bunun yanında bunu tamamlayıcı, destekleyici meseleler de var. O da nedir? Bütün kötü fahiş fiilleri ve kavulleri terk edeceğiz. Yani ağzımıza gelen abuk sabuk şeyleri konuşmayacağız. Abuk sabuk çirkin amelleri masiyetleri yapmayacağız. Yani Amellerin kötülerinden uzak duracağız, kavullerin de kötüsünden uzak duracağız. Bunun da içine ne giriyor? Hadiste geçtiği gibi. Birinci hadis nedir? İmam Bukhari ve etmiş. Diyor ki kim yalan sözü bırakmadıkça, yalanla amel etmedikçe o Allah'ın ihtiyacı yoktur onun yemeği içmeyini bırakmaya. Yani allah Subhanehu ve Teala senin için kalır? Resulullah bir hadiste de diyor ki sahih bir hadiste Allah'ın ihtiyacı yoktur sizin aç kalmanıza. Ama allah Teala diyor sen sahih ne yapacaksın? Oruç olmak için ne yapacaksın? Her şeyden kendini oruç tutacaksın. İşte diğer hadiste ne diyor ki? E bir tane geldi sana küfretti Tecavüz etti. Ona reddetme hakkım var normalde ama oruç Ramazan'da oruç olduğunda ne dersin? İn nisaim, in nisaim, in nisaim. Ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Yani bu oruç beni ne yapıyor? Yasaklıyor sana misilleme yapmakta. Yoksa normalde insanın hakkı var. Fahiş olmamak şartıyla kendini savunma hakkı var. Ama in nisaim. Ondan dolayı arkadaşlar bu hadisler önemlidir. Oruç Ramazan ayı geldi, insan bütün kavullarını fiillerini ne yapacak? Kontrol altına alacaktır. Yani kulak ne yapacak? Kontrol alacak. Yani müzik dinlemeyeceksin. Ha? Gıybet dinlemeyeceksin. Dedikodu dinlemeyeceksin. Ha? Kadın sözünden dinleyip oradan bir şey nemalanmaya yapmayacaksın. Bunlardan uzak olacaksın. Gözün tutacaksın. Kadınlara bakmayacaksın. He? Oruç sen. Bunları da oruç tutturacaksın. Kötü şeylere bakmayacaksın. Haram şeylere bakmayacaksın. Ağzını dilini tutacaksın. Gıybet, nemime, fahiş sözlerden ne yapacaksın? Kendini alı koyacaksın. Bunları yapmayacaksın. Sadece yemek içmek değil. Bunun yanında da bütün ahlakın olsun. Kontrol alın. Kontrol altına alınsın. Yani yemek içmek ve dedikçi tanımda şehvetin içini dolduracaksın. Her şeyiyle oruç olacaksın. Yani sen Allah Teala diyor şehvetten kendini tut ama gözün sağa sola baksın. Bu nedir? Şehvete postadır. Onun için oruç kabul olmak için niye bunu yapıyoruz? Hatta muttakilerden olalım. Orucumuz kabul olsun. Allah indinde muttakilerden olur. Evet. Bu da nedir? Orucun Üzerine vacip olan oruçlunun bu işlerden uzak olması lazım. Çünkü yakışmaz birden oruçludur Bu fahiş kavl, fahiş emeller. Evet, beşinci. Beş, oruçluya mübah olanlar. Cünüp olarak sabahlamak. Bu konuda Ayşe radıyallahu anh havalidemiz şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olduğu halde fecir sökerdi. Sonra güzseden orucuna devam ederdi. Yani Ramazan ve gayri Ramazan'da. Bir tane halalıyla cinsel ilişkide bulundu ki cünüp oldu. Yen de bir tane uyudu, kalktı ihtilam olmuş cünüptür. Ama uyku almış bunları. Uyku aldıkta ne olmuş? Kalkmışlar fecri sadık cilmiş, azan okunmuş. Orucun vakti girdi. Burada ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Orucuna devam edecek. Ağzına zaten bir şey koymamış. Orucuna devam edecek, kalkıp gusul ebdesini alacak. Ondan sonra o gün davamdır. Bir mahsur var mı? Hiçbir mahsur yoktur. Bu bir nedir? Allah-u Teala'dan bir ruhsattır, bir nimettir. İşte onu çağırır Ayşe diyor ki, Buhari Müslüm'de muttefekun aleyh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen ehliyle cünüp kalırdı, kakardır fecir okumuş, hemen gusul alır, camiye giderdi. Orucunda devam ettirirdi. Bazen olur insanlar çetrefil haline düşüler, Öyle bir bu mubahdir bir mahsuru yoktur. Evet. B. Misvak kullanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmetime zorluk vereceğinden korkmasaydı, onlara her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmadı, oruçlu olanla olmayanı ayırmamıştır. Bunda oruçlu olsun veya olmasın genel olarak herkesin abdest alırken misvak kullanabileceğine ve öğle namazından önce veya sonra kullanılmasında herhangi bir fark olmadığına dair işaret vardır. Evet. Şimdi misvak bilirsiniz, her Müslüman bilir, bir ağacın köküdür. Bu sadece Arabistan'da var. Bu çok bereketli bir ağaçtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ümmetime zorluk olmasaydı her namazda misvak kurmayı ferz ederdim üzerlerine. Misvak çok önemlidir. Tüp bir günde Keşfetmiş müsvakta olduğu bir madde var. Diş macununa koyuyorlar. Dişi çürümeyi önlüyor. Frolit diyorlar. O madde müsvakta var diyorlar. Onun için bizim dinimiz ne kadar güzel bir dindir. Eyvah misvak İslam icadı etti. İslam'dan önce misvak vardır. Araplar kullanıyordular. Ama Resulullah bunu ne yaptı? Teşvik etti. Güzel şeyleri İslamiyet ne yapar? İkrar edip teşvik eder. Onun için misvak her zaman kullansa ağzı tatlandırır, güzel yapar, çirini götür. Eyid bu orcu bozar mı? Tabi misvakın da orjinalı sıcak oluyor. Aynen dadı da biraz e, ne diyorlar turp mu? Evet. Turp dadı gibidir. Bazen ağzı yakar. Aynen turp şeyi gibi sebzesi gibi insan ağzını yakıyor. Onun için bu yakmadan dolayı bazı alimler ne demişler? İşte demişler ki bu orcu bozar. Bazı demişler ki yok önleden önce yapsa olur, önleden sonra yapsa olmaz. Bunlar nedir? Hepsi iştihadi bir meseledir ama isabet etmemiştir. Allah razı olsun onlardan. Ama doğru olan cümhurun kavludur. İster e, önleden önce, ister önleden sonra misvak kullanabilirsin. Tadının da ağzında hissetsen hiçbir mahsuru yoktur inşallah orucu bozmaz. Çünkü orucu bozan şeyler nedir? Gida maddeleridir. Gıda olacak bazına inacak? Bu tat bir şey olmaz. Bir mahsul yoktur. Rahat, Gönül rahatlığıyla bunu kullanabiliriz. Evet. C. Mazmaza. Ağzı üç kere çalkalamak ve istinşak yapmak. Yani burnu üç kere suyla temizlemek. Oruçluların sıkça ve mübalağalı bir şekilde yapmaları yasaklanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istinşakı oruçlu olmadığın sürece sertçe yap buyurmuştur. Alimlerin de belirttiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında mazmaza ve istinşakı mübalağalı bir şekilde yapardı. Evet. İstinşak ve mazmaza. Nedir bu? Ebdes alırken üç sefer sağ elimizden ağzımıza su alıyoruz, veriyoruz. Sağ elimizden burnumuza üç sefer su alıyoruz, sol elimizden veriyoruz. Bu sünnettir. Resulullah bunu bazen bir sefer yaparmış. Bazen ki, bazen üç. Genelde üç yaparmış. Bir sefer de yapabiliriz. İki de yapabiliriz. Üç de yapabiliriz. Ama genelleme insan üçü alsın. Bazen acalı olursa olmaz. Bir, iki de yapabilir. Bir mahsur yoktu. Resulullah demiş bunu mübaleğeli yapın. Yani suyu aldın ağzına iyi çalkalarsın. Gıgıt yaparsın. Başını kaldırırsın. Burnunu iyi çekersin. iyi alırsın. Neden? İslam temizlik bir dindir. Rabbil alemin karışına gidiyorsun. Çünkü bunlar nedir? özellikle o zaman da sahra zamanıdır da burnuna toz toprak ne yapıyor insanı temizliyor bugün de tıb damını emrediyor Burun her zaman hava alıp veriyorsun. pislikler toplanırlar ne yapıyorsun sen temizliyorsun çok güzel ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi nehyetmiş? mubalaga yapmayı yani oruçlu olurken çok mubalaga yapmayacaksın sadece biraz alacaksın burnuna da biraz alacaksın neden çünkü olabilir burnundan su kaçar ağzını ağzı e yani de galgala yaparken ağzında mazmaza yaparken su kaçar ağzına. Onun için mübalağadan ne olmuş? Neh yolunmuş. Yoksa normalde evde salırışan ağzını çalkalayabilirsin. Burnuna su alıp burnundan verebilirsin. Sadece mübalağa burada yasaktır. Yoksa normalde mazmazaydan istinşak bu kişisi de mübahtir bir mahsur yoktur. Önleden önce bazı alimler önleden sonra demişler olmaz. Öyle bir şey yoktur. Olabilir. İk, ya akşam akşam namazından önce, iftardan önce, beş dakika önce ebdes alsan ağzını çarkalayabilirsin. Ağzın kurudu. Normal önle saatinde sıcak bir ülkele ağzın kurudu. Su alıp ağzını çalkalayabilirsin. Bir mahsur yoktur. Orucu bozan şeylerden değil. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Evet. D. Kucaklaşmak ve öpmek. Ayşe Radiyallahu havale validemiz şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hanımlarda kucaklar ve öperdi. Fakat o içinizde şehvetine en çok hakim olanınızdır. Ancak alimlerin görüşüne göre bu yaşlılar için değilse de gençler için mekruldur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bunun sebebi sorulduğunda yaşlı kimse nefsine hakim olur buyurmuştur. Evet orucu bozmayan şeyler yani mubah olan şeyler oruclu için nedir? Ee, kendi halalını hanımını öpebilir, kucaklayabilir bir mahsuru yoktur. Bunlar orucu bozmaz. Ama bir şartla, bir şartla bu e, o, e, e, orucu bozan cimaya ne çıkartmasa, şey çıkartmasa yani, e, yol açmasa. Anlatabildim mi? Yani bir oruclu ha, kendi hanımını öpebilir, kucaklıya da bilir. Resulullah Hazreti Ayşe dediği gibi kendi hanımını böyle yaparmış, bir mahsuru yokurmuş. Ama Hazret Ayşe sonunda bir fıkıh koyuyor. Diyor ki Hazret Ayşe "Walakinnehu emlek okumli li'rbi. En kendine nefsin en kendine ha, nefsine hacim olanınız iydir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Yani bugün de bir bir insan kendi Hanım'ını öptü, kucakladı, ne oldu? Kendine hacim olamadı, ne oldu? O zaman cimaya düştü. Cima nedir? Cinsel ilişkidir. Cinsel ilişki ne yapar? Orucu bozar. Yani harama düştü. Tehlikeye düştü. O zaman herkes kendi nefsinin fetvasını verebilir burada. Eğer ben kendime hakim olabilirsem benim için halaldır. Hâkim olabilmiyorsam senin için yasaktır. Onun için alimler demişler özellikle genzer için bunu yasak kılmışlar. Ama yasak kılmak da caiz değil. Çünkü yasak emirden kılınır. Ne, ne demek en iyisi? Alimlerin racih olan görüşleri nedir? Kendine hacim olabilirsen cenz ve cenz. Normalde cenz insan kendine hacim olması zordur. Ama yaşlı kendine hacim olur. Hazreti Ayşe de bunu diyor. Resulullah'a da sorduklarında bunu diyor. Diyor ki şeyh yaşlı kendi nefsine daha hakim olabilir. Hayat tamını gösteriyor. Onun için nasihatimiz bugün de cenzlere uza olmaları lazım bir işte. Ama o yapabilse de kendilerine haçım olsa bir sene bir mahsuru yoktur. Orucu bozulmaz. Mubahtır inşallah. Evet. E. iğne yaptırmak. Herhangi bir gıda içermedikçe antibiyotik iğnesi gibi ilaç niyetiyle iğne vurulmak caizdir. Orucu bozmaz. Çünkü bunlar mideye gitmez. Ancak kuvvet iğneleri ve serum orucu bozar. Evet. Mubah olan şeyler nedir? İğne. kalçadan Karstan. Nereden yaparsan koldan, nereden yaparsan iğneyi bir mahsuru yoktur. Bir şertle o iğne gıda, vitamin olmasın. Bazı iğneler var kuvat iğnesidir. O caiz değil. Neden caiz değil? Orucu bozar. Neden bozar? Çünkü yemeğin işini görüyor. Yemek nedir? Sene güç veriyor. Sonuçta kanına gidiyor, kanın kuvatlanıyor. E iğne de sene güc kanına gidiyor. Onun için alimler onu yasaklamışlar. Ama e, ilaç iğnesi Kanla gıdayla ilgisi olmayan antibiyotik gibi mesela. Bunların bir mahsuru yoktur. Bunlar orucu bozmaz. Bir mahsuru yoktur. Sonra e, ne demişti orada? kuvvet iğneleri. He, bir de serum. Kuvvet iğnesi gibi gıda verdiği serum. Serum nedir? Bir sudur. İnsanın kanına direkt verirler. Ameliyatlarda özellikle ameliyatlardan sonra yen e, tehlikeli bir durumda bunu hastaya veriyorlar. Nedir? Hasta yemek yeme yemesin. Ye yende yemiyor. Ne yapıyor? O şarım gıdanın işini görüyor. Canda, kanda dolaşıyor. Kuvat veriyor hastaya. Bu nedir? Bu da caiz değil. Onun haricinde iğne vurma'nın bir mahsuru yoktur. Evet. Kan aldırmak. Azaldırmak tahliyet için orucu bozmaz. Çok aldırmak yani kan bağışı için oruçlu etkileceği için orucu bozar. Evet. Orucu bozan meselelerden nedir? Kan aldırmak. Mübahtır, pardon. Ama ne bozar orucu? Çok kan vermek. Yani ben gittim, kan tahlili yapıyorum. Bir tüp aldılar benden bu kadar. Küçücük bir tüp kanı. İçi tüp kan aldılar. Üç tüp aldılar benden. Bu orucu bozmaz. Çünkü neden? Alimler diyorlar ki, üç tüp, dört tüp insanın canından kan çıksa, ihtiyacı olmaz. Ama bir litre, yani o kan bağışında veriyorlar böyle bir poşet, yani şey 200 gram filan. O ne oluyor? O vücutta bir şey kaybediyor. Hatta kan bağışından sonra sana diyorlar 10 dakika, 15 dakika rahatla, hatta kalkıp başın dönmesin, kendine ondan sonra içecek bazı gider şeyleri veriyorlar sana. Onun için normal kan tahlili yapmak orucu bozmaz elhamdülillah. Bu da bir nimettir ama Kan bağışı orucu bozar. Çünkü bedeninin e, gücünü düşürüyor. Evet. E, diş çektirmek. Diş çektirmek orucu bozmaz. Evet, orucu bozmayan şeylerden de mübah olan şeylerden de diş çektirmaktır. Yani gittin dişin sene ne veriyor? Uyuşturucu veriyor. Ondan sonra, o uyuşturucu orucu bozmaz zaten. Çünkü gıda değil. Sonra ne yapar? Dişini çekiyor. Dişini çekmekte fazla kan gelmez zaten. O da orucu bozmaz. Ne kalıyor? Kan ağzına giriyor mu? ciremez Çünkü sen o kadar tükürüyorsun onu. Onun için diş çektirmek alimler icmaen demişler orucu bozmaz. O bir mahsur yoktur. Orucu insan gidip dişini çektirebilir. Özellikle bazı insanlar e, doktor randevusu var. Entübitik almış. Zamanı gelmiş. orucudur çektirmiyor. Gecelerde doktorlar çalışmıyorlar. Bir çetrefiyle düşüyor. Onun için Ramazan gününde orucu çe dişlerini çektirebilirler. Bir mahsur da yoktur inşallah. Hacamat. Hacamat hakkında alimler ikilaf etmişlerdir. Tercih edilen görüşe göre hacamat yaptırmak orucu bozmaz. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde hacamat yaptı demiştir. O kadar mı? Evet. Hacamat yapmak orucu Bozar, bozmaz, ihlaf ettiler. Hacamet nedir? Bardağı koyuyor, orada çiziyor, oradan biraz kanlar geliyor. Damardan değil, deriden incecik çiziyor, kanlar geliyorlar. Bu konuda alimler kıran kırana tabir caiz ise bir hilaf var. Dört mezhebin arasında. Cumhur Ehli Sünnanın arasında bir hilaf var. Çünkü çi da de delili var. Resulullah demiş ki hadiste hacamet yapan ve yaptıran Orucu bozulur. Ama bunun senedinde biraz mırıngırın var. Yani senedi üzerinde konuşulmuştur. Ama sonuçta hadis hasen seviyesine çıkartıyor bazı alimler. Diğer taraftan sahih olan İbni Abbas'tan rivayet gelen, ne demiştir orada İbn Abbas'tan rivayet gelen? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde hacamat yaptı. He, İbni Abbas diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruclu olduğu halde hacamat yapmış. Şimdi bu ihlaflı bir konudur. Bazı demiş şey olur, bazı demiş şey olmaz. Onun için bu konudan racih-mercih meselesinden daha fazla insan kendine yapsın? Biz diyoruz, yani bizim hocalarımız, alemlerimiz diyorlar, hacemet bozmaz. Bunu raci görmüşler. Bir kısmı bizim hocalardan da hacemet bozar diyorlar. Ama kendi ihtiyat almak için hacemet olması olmaz değil. Entübitik gibi bir ilaç değil. Diş çekme gibi bir zorunluluğu yoktur. Hacameti iftardan sonra yapabilirsin. Onun için bu konuda bu ihtilaflara girmemek, girme, bu ihtilaflardan kurtarmak için hacemette en iyisi işi sağlamalı bir iftardan sonra yapacaksın. Yani de Ramazan'dan sonra yapacaksın. Evet. Ama Hacamat yapsa da orucun bozulmaz inşallah. Bir kısmı alime göre, bir kısmı alime göre bozulur. İhtilaf var bunda. Evet. Diş macunu kullanmak, gırtlağa gitmemesi şartıyla orucu bozmaz. Ancak alimlerin görüşüne göre ikindiden sonra yapılmamalıdır. Çünkü oruçlunun ağız kokusuyla iftar etmesi daha evladır. Evet, diş macunu orucu bozmaz. Rahatça dişini yakayabilir, temizleyebilirsin. Çalkalayabilir, dükürebilirsin. Hiçbir mahsur yoktur. Bir şartla o diş macununun tadı tükrekle unutmayacaksın. Çünkü diş macununda bazı alimler yasaklamış neden dolayı sivake kıyas edemiyorlar onu. Çünkü tadı çok keskindir. Tadı yani kuvvetlidir, galip geliyor ağız tadına. Onun için demişler tükrekle inir bazen, bazen kılmışlar. Ama Allahu alem racih olan cumhur ulema bugün de cevaz görüyor bunda. Bir mahsuru yoktu. Ama ne demişler? Bak Sivak gibi demiyorlar. İçindiden sonra yapmamak lazım. Çünkü çok kuvvetli olduğu için ağız tadını değiştiriyor, temizliyor. Halbuki burada çindiden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ağız kokusu misikten daha güzeldir Allah indinde orucun. O sen ne yapıyorsun? O misk kokusunu alıyorsun. Ondan dolayı önemli değil. Yani içindiden sonra yapmamak lazım. Daha öyledir. Yapsal ne olur? Bir mahsuru yoktur. Ama kerahiyete girir alimler diyorlar. Normalde bozmaz inşallah bir mahsuru da yoktur. Evet. Yemeklerin tadına bakmak. Yemeğin gırtlağa gitmemesi şartıyla caizdir. İbn Abbas radıyallahu anh'ın adına rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Oruçunun sirkeyi veya başka bir şeyi tatmakta gırtlağa gitmemesi şartıyla sakınca yoktur. Evet. Bu da nedir? Yemek ne tatar, dil tatar. İlikaşı yoktur bu gazdan. Onun için didinle sirkeyi İbn Abbas'ın dediği gibi yemeği tatabilirsin. Yani kadınlar evde yemeği tatmak Tuzuna Duzuna bakabilirler. Bu yemeği tuzlu mu, tuzsuz mu, baharatlıdır baharacın buna bakabilirler. Bir şartla yutmamak şart değil. Anlatabildim mi? Bu tadılabilir. Bu bir fır şeydir, ücrettir. Ama kim kendisini kontrol edemiyorsa şüpheye düşürür, zor eder. Bu kapıyı kapatması lazım. Evet. Yoksa normalde bu mubah bir şeydir. Yemek tatılabilir bir mahsur yoktur. Ağzıma koydum tuzludur. Evet tuzludur. Ondan sonra tükürdüm attım onda bir mahsuru yoktur. Evet. Gerek <gülüyor> yoktur. Bu bir mahsuru yoktur. Çarkamalarına da gerek yoktur. Evet. Sürme, damla ve göze damlatılan diğer şeyler. Bunlar orucu bozmaz. Bunların tadı boğazda hissedilse bile orucu bozulmaz. Oruç bozulmaz. İmam buhari sahihinde şöyle der. Enes, Hasan ve İbrahim oruçluyken sürme çekilmesinde bir veis görmediler. Evet, sürme nedir? Göze çekiliyor. İnsanoğlunun bedeninin mentezleri var. Göz, kulak, burun, ağız. Buradan ne girse orucu bozar mı? İhtilaflidir işte bu konu. Sürme gözden bile ağza girse bile bozmaz orucu. Çünkü gıda hükmü yoktu. Burun damlası damlattım burnuna Ağzında onun tadını hissettim bile girmez. Çünkü bu gıda maddesi değil. Bazı alemler demişler bozar. Ama bu konuda Allahu Alem cumhurun kavlu daha savaptır. Yani bu konuda biraz kapıları, meşakkatı kaldırmamız lazım. Çünkü bazı hastalar var burnları tıkanır. Damla koymasalar ağızlarına nefes alıp verirler ne olur? O zaman boğazları kurur. Zorluk çekerler. Eydir kulağına damla koydun, ağzına geldi bir mahsuru yoktur. Onun için bu türlü damlalar burun damlası, bunun yanında e, Rabu hastası, ne diyorlar, göşkte böyle sıkıyor, astım hastası, şey sıkıyor. O da eğer tadı gitmiyorsa boğazına, onun da bir mahsuru yoktur. Bu türlü meseleler orucu bozmaz. Çünkü gıda üçmine girmiyorlar. Bu türlü güncel ilacılar orucu bozmaz. Ama hatta dilin altına bazı kalp hastası olan dilin altına bir hap var koyuyor. Astım hastası, di, kalp hastası dilin altına onu da koyabilir. Bir şartla tadı var ise o tadı utmaması lazım. Tadı yok ise bir mahsuru yoktur. Çünkü o ilaç dilin altından bedene gidiyor. Evet. Altı. İftar. İftarı açmakta acele etmek. İftarı açmakta acele etmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerindendir. Bunda Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet etmek vardır. Çünkü onlar iftarları yıldızlar parlayıncaya kadar geciktirirlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayır içindedirler buyurmaktadır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetim iftarlarında yıldızların çıkmasını beklemedikçe benim sünnetim üzeredirler. Evet iftar nedir? Gün battı orucunu açmaktır. Bu iftardır. Şimdi orucunu neyden açacak ona geleceğiz. Ama iftarı yapmak, iftarda acele etmek bir sünnetiymiş demek ki. Yani elim tetikte Allahu Ekber dedi, ağzıma koyacağım hurmayı. Hurmam yoksa bir bardak suyu. Şimdi bazı insanlar ahkem kesiyorlar. Bilmiyorlar sünneti. Diyorlar ya on saat, 16 saat sabrettin. Ne olmuş acele acele? Hayır. allah Teala hoşnut olun. Kulu oturmuş sufranın başında elinde hurması bekliyor iznini. Anlatabildim mi? Bu neye, neye delalet eder? Sen Allah'ın emrini bekliyorsun. Onun için biz bu aceledendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak ne diyor? Ümmetim her üzerinedir ne kadar iftara acele etseler. Bazı var azan okunsun, bitsin ondan sonra. İşte Yahudiler bak diğer hadiste Yahudiler diyor ne yaparmışlar? Yahudiler Yıldız çıkarçan iftarlarına çalmışlar. Yani gün battı, günün yuvarlağı battı, iftar etmiyorlar. Ne diyorlar? Tüm gün gün battığı yer karalasın, siyahlansın. O zaman yıldızlar çıkıyor. Yıldızlar çıkarçan iftar ediyorlar. Subhanallah, bu gün de rahiziler, şiiiler aynı şeyi yaparlar. Bizimle iftar etmezler. Bizden on beş dakika sonra hemen hemen iftar ederler. Aynen Yahudiler olmuşlar. Onunçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ümmetim hel üzerinde Ne kadar iftarı ne yaptı? Acele etti." Acele etmek nedir? İşte Allahu ekber diye de atacaksın ağzına. Sanki elin tetikte. da karşıda. Böyle olacaksın. Bunu biz şehvetimizden mi yapıyoruz? Yani de çok azıcık dayanamadık. Hayır, 12 saat, 16 saat biz dayanmışız. Ama sünneti uyguluyoruz. Orada ne var da? İftarla ilgili var mı? Akşam namazından önce iftar Evet, onu okur. Akşam namazından önce iftar etmeyin. Sünnet olan akşam namazını kılmadan önce iftar etmektir. Enes radıyallahu an şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce yaş hurmayla iftar ederdi. Bu olmazsa kuru hurmayla o da olmazsa birkaç yudunluk suyla iftar ederdi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Akşam ezanı okunduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece hurmayla veya birkaç yudum suyla orucunu açardı. Biz de örneğimiz ve önderimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapmalıyız. Yani önce bir iki şeyle orucumuzu açmalı, sonra öncelikli olan akşam namazını kılmak için mescide gitmeli, daha sonra da iftarımızı tamamlamalıyız. Evet. Biz dedik elimiz tetikte ne bekliyoruz müezzin? Müezzin nereden izin alıyor? Allah'tan. Allahu Teala izin veriyor. Allahu Teala vahim getiriyor müezzine hayır, vahiy gelmiş, bitmiş. Ne demiş vahide? İşte güneşin yuvarlığı battı, artık siz serbestsiniz. Müezzin de bakıyor Allah'ın emrini. Güneşin yuvarlığı battı, iftar edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyden iftar edermiş? Rutab. Rutab nedir? Yaş hurma. Yaş hurma nedir? Taze. Yani ağaçtan inmiş. Yaş hurma bulunmasaymış normal hurmayla. Normal hurma nedir? Kurutulmuş hurmalar var. Bugün de daha değişikliği var. Bin bir çeşidi var. Rutab niye? Niye Resulullah Rutabı e, önceden şey yaparmış? Çünkü Rutab yaştır. İnsanın içine de hoş gelir. Bir de hemen erir ne olur? Hurmanın da bir özelliği var. Tatlı olduğu için doktorlar diyorlar ki hurma tatlılara girer. Tatlılar da mideden direkt onu kan çeker. Bedene gücü verir. Onun için 3 hurma yen 7 hurmayla Resulullah sadece orucunu açarmış. Ondan sonra bir de su içermiş üzerine. Yani üç sefer su içermiş. Bu da bir günde bir bardaga takabül yapıyor. Üç kere çekermiş. Bu günde bu bir bardağa takabül ediyor. Ondan sonra Resulullah namazını kılarmış. Namazdan sonra tesbihatını, sünnetini ondan sonra yemeğe oturmuş. Bugün de biz neredeyiz bundan? Biz bu burada ters yapmışız bunu. Ne yapmışız bunu? Önce yemek sonra namaz. Eydin niye böyle yapıyoruz? İmamlar bile yani üzücü, üzücü şey camilerde bile vaazlar bile buna teşvik ediyorlar. Ne diyorlar? Önce yemeğinizi yiyin sonra namazınızı kılın. Neden ey imam? Çünkü seni delil veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahih hadisi var. Dür yemeğin yanında namaz mökrühtür. Yani yemek ortada koy, koy bırakılmış. Sen sen de diyorsun hadi namaza duralım. Bu sefer ne olur? Hep kafan, miden hepsine eder. Konsantran namazda olmaz, yemekte olur. Onun için o sulah demiş. Evet bu hadis doğrudur. Ama Ramazan müstesna. O istisnalar için olmuş. O zaman ben de Müslümanlardan şeytan askerlerini yöneltir. Müslümanlar namaz kıldığında buyurun da yemeye diyeolarlar. Oldu mu? İstisnelerdir. Ben misafirlere gitmişim yemek olmuş, namaz olmuyor. Öyle devam edeceğiz. Ama şimdi burada ne lazım? Burada Ramazan'da sen hayatını Ramazan'a göre kuracaksın. Nasıl imsaki gün doğarçan, gün batarçan şey yapıyorsun, oruç tutuyorsun? O namazını da öyle yapacaksın. Resulullah da bunu böyle yapmıştır. Ne yapmıştır? Önce hurmayla açmıştır iftarını sonra namazını kılmış, sonra yemeğini yemiş. Bizim bu Türkiye'de hocalarımızın bu yanlış iştihadı yatmış, açmış? Türkiye'de büyük bir günah ve açmış. Bir Türkiye alimleri hepsi vabal altındadır. Hepsi vabal altındadır. Ben buradan iddialı konuşuyorum. Hepsi vabal ve günah altındadır. Neden? Çünkü bütün Türkiye'de istisne hariç, belki Kos kozamonun İstanbul'da 5-6 tane cami. Haric kimse akşam namazı kılmıyor cemaatle. Hangi kitapta yazıyor ki cemaat namazı iptal olur? Hangi kitapta yazıyor? Bak savaşta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah emrediyor. Cemaat namazı iptal olmuyor. Dür cemaati çile böl. Birisi yar çirıç atıkılsın seninle gitsin, o birisi gelsin, çirıç atkılsar seninle geçsin. Savaşta bile cemaat namazı iptal olmuyor. Ama bizim sağ olsun hocalarımız burada ne yapmışlar? B koskocaman 70 milyonun cemaat namazını bir vakit, Ramazan ayında hiçbir camide ikamat olunmuyor. 13 ümmet hepsi vabal altındadır. Çünkü farz aynı oluyor burada. Farz-i kifayalıktan çıkıyor. Cemaat namazı farz-i kifayalıktan çıkıyor, farz aynı oluyor. Onun için biz vabal altındayız. Biz bu sünneti uygulamaya kalktık oturduğumuz semtte. İmam caminin lojmanındadır. Biz yazdık tabana hurmayla açacağız. Üç tane dört tane yaşlı geldi. İmam efendi caminin evinde oturur, lojmanında oturur. Bak, balkonda da iftar ediyor, bize bakıyor. Biz havlada namaz kılıyoruz. İmam efendi bile gelmiyor. Neden? İşte imamlar demişler eee eee Koşkocaman Türkiye Cumhuriyeti'nde ne olmuş? Akşam namazı iptal oluyor. Bu böyük bir vabeldir. Buradan ben Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Bütün benim sesim duyan alimlere sesleniyorum. Bu konun üzerine el koymaları lazım. Hepsi vabel altındadılar. Çünkü bir vakit namaz iptal oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse ferz namazını cemaatten kılmıyor. Camiler iptal. Müezzin geliyor bizim camide müezzin azal okuyor. Ya diyoruz gel bizimle kıl Yok diyor ben gidiyorum eva. Ya al bir hurma iftiren açıyor Kaçıyorum çocuklar bekliyorum beni Sanki ama E tabii hoca ne dese, dese e, Namazın huzurunda e, Yemeğin huzurunda namaz şeydir Millette böyle olur Ondan dolayı Biz ne yapacağız Resulullah'ın sünnetini Önce hurmadan açacağız Sonra namazımızı kılacağız Ondan sonra ne yapacağız Abu Davud rivayetinde Enes ibn Malik'ten geldiği hadise göre kana Resul sen aleyhi ve sellem yu kabla Bu ne demektir dedik? Hurmayla açardı. Ondan sonra namazını kılardı. Bunun da karşılığı bazı müfritler var. orucunu atmadan namaza duruyor. Bu da caiz değil. Orucunu açacaksın bir hurmayla olsa, bir suyla olsa orucunu atacaksın. Eydir burada bir fıkıh daha var. Ben bir yerdeyim. Orucumu açacak bir şey bulmadım. Ne yapacağım? Burada alimler güler niyetle açacaksın. Bazı bazıları demişler barmakını emersin, tükyuragini topluyu utarsın. Bunların aslı yoktu. Aslı ne diyor niyetle açacaksın. Allahu Ekber dedi benim yanında hiçbir şey yoktur. Ne dedim? Ben niyet ettim orucumu açıyorum kalbinde. Orucum açıldı. Niyetle açacaksın. Evet bugün de bu kadar inşallah. İftar var mı? Ha duasını onu oku, tamam. İftar duası. İftar esnasında dua etmek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in iftar anındaki duası icabet edilen bir duadır. Buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftardan önce "Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkın ile orucumu açıyorum. İftardan sonra da susuzluk gitti, damarlar ıslandı, ecir de hak oldu inşallah." diye dua ederdi. Abu Daud Sahih hadistir. İftar saatinde doğa mustacaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde demişti. Onun için iftar açarken doğa edeceksin. Şimdi doğanın mustacap saati var, zamanı var, mekanı var. Zaman işte bu zaman gibi. Zaman mesela kamatla azanla kamat arası. Mekan Mekke gibi cami içi vs. Zamanı mekanına göre doğanın isticap ettiği saatler var. O saatten de biri oruç iftarına çarçın. Dua edeceksin. Gönlünden ne geçti? bol olsun. Hırharet edeyim. Evladım salih olsun. Niyetim salih olsun. En güzel dua nedir? Allah'ım. Bu niye... Bütün Müslüman bu duanın fıkhını bilmesi lazım. Rızıkni husdun hatima. He? Sonu mu? Ne yap? Hayır. Hayırle sonlandır. Çünkü insan sonunu hayırle sonlandırsa bütün amellerin seni ona hire götür. Zeki adamın duası Son Bunu yapacaktı. O da nedir? ve ضَمَعُ وَبْتَلَّ ve وَثَبَتَ الْأَجْرُ İnşaAllah Bu duadır. Bunu Arapçasın diye bilsen de demesen Türkçesin dersin. Bir mahsur yoktur. İçinden gelen duanı yapacaksın. Bu da bir sünnettir. Bunu da tercih etmememiz lazım. Evet bugün de bu kadar. inşallah önümüzdeki ders bunu tamamlayıp bitirmeye çalışırız. وَالْحَمْدُ Rabbi رَبِّ